o <gülüyor> ses kaydı nasıl çıkmış yine de hamladım olmadım diye hadi. Anladım bir daha <gülüyor> Çok felaket ettim. Şey anladım, ya. Yani. Kaydı sordular. Diyine girmeden okudun değil mi diye annem mesela ettiler. Ne ya. demiş? İşte bu, bugünün kaderi ne zaman açıldınız demiş. Ne zaman açıldı? Net bir tarih <gülüyor> dedim. Yarın da sesli yazdım. Yerine ya. teriz. İşte bak nasıl da kitliyor hemen. <gülüyor> ya, girelim artık. Daha 5 geçiyor Bülent değil mi? Ben bir totic aman. Hiç mi sıçacak <gülüyor> <içecek>, onu bekliyorum ne? <gülüyor> Yok galiba. Bu kadar da. Şarkı istediği biri. gördüm. Bunu istemiş. Haa şeyden mi? Gruptan mı? Gruptan, onu demedin mi sen? Bir evet, evet istemiş. Haa e, şu. Bir, bir ağaç. Bayağı yağı değil ya. Bayağı baktılar gittiler ya böyle. Haa alev alev. Yalnız. Yalnız. Kaliteli lastik sokuyorlar takdir ettim beyler. Abi çok iyiler ya. Vallahi, Vallahi çok iyiler yani. Çok kaliteli lastik sokuyorlar hepsinden. <gülüyor> şey, ne kapanalı? Ne kapanalı? Dolanmış mı lan Ooo. <gülüyor> Oo, hemen alabilir miyiz? Şöyle yapalım. Ah. Onu da Hadi la girmek lazım artık. <gülüyor> Sen mi diyorsunuz? Sadece 6 geçiyor abi 6 dakika Abi bir, bir saat geç kaldık şimdi 6 dakikayı mı küçük bir saat geç kalmıştık değil mi biz bir kere? Geç kalmıştık O halde O kaçtı? 30'u bilerek yaptık da Şey telefonu da harcetti O ürünü vereyim <gülüyor> Peki şey Beni buradan duyar mı? Bakayım ya duyar da dengesiz duyuyor ya Yani beni Ya şuraya, şuraya koyalım o zaman da şonepo. İş kuzarlık da olsun bize işkence çekmesin yeniden ha. Nasıl hmm. şekil? Öyle hadi girelim. Bir de Aa, girdik gelirim yatıyor. Analist liste tut. Ne yap Liste yapmadık. Heraz evet. evet. sussun boş ver ya arkadaş sussun. Ne yapsın? Sussun arkadaş. Sussun mu? çalmasın. Ha. Mı? ha. Çalsın ya. İyi tamam. Atarım biraz geri. Saçlar bir Sol Sola taradım ben. <gülüyor> Güzel olmuş ama Güzel mi olmuş? Ee. Sen kabarık seviyorsun lan saçları Evet Onu fark ettim ben Hadi lan Kola Girdik ama gidemedik Aç sen şeyi Hadi lan, hadi lan Evet, hadi İyi akşamlar İyi geceler Bugün sizi biraz beklettik. Sekizde Yok tam zamanda gittik ya. ya. Sana göre. Tamam <gülüyor> Bugün ne diyeceğiz? Aha. Yoldan mı gidelim? Yani? Yol. Yol, Yol. Yol. Nereden gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hangi yolu tercih ediyoruz? Ben genelde Anadolu Caddesi'ni tercih ediyorum orada. Ha. Evet. Çok trafik olmuyor mu da? Ya öğlenleri saat altı buçuk hani iş çıkışı. Bir ya de... Sabah şey, da oluyor. Sabah sekiz gibi falan oluyor. Ha. Ya oluyor, bazen oluyor. Da şeyde, şeyde daha çok trafik oluyor. Kafamın içinde benim daha çok trafik oluyor. Ha öyle oluyor zaten. Evet. Peki kafanın içindeki yollar nasıl? Tostoprak mı? Asfalt mı? Çukurlar var mı? Dün ettiler ya. Harbi mı? Vallahi dün dümdüz... Çok iyi bir şey oldu mu? Ya dümdüz oldu ya. Harbi mi? Evet. Kimin yanından giden? Ne olup sandın Şimdi mi? Ha. şeyin ya? Ee. Ha. Ha Allah Allah. O dün O dün yapabiliyor muyum? Yok canım, o yapmıyor. Ha kendin yapıyor e, Bilmiyorum oldu ama ya bilmiyorum. Yani. <gülüyor> i̇yi iyi gelişme var biraz. Evet. Düşünmeye ara veriyorsun galiba. Yok şey. oğlum daha hızlı gidiyor. Hassiktir ya. <gülüyor> ha. Ya yol düz olunca hani. Şey... Ha. Radarlar daha fazla çıkıyor. Yok şey bu, bu ne derler? İstikrar, ivme. Evet, ivme böyle hız Hı. katsayısı daha hızlanmak istediği zaman daha evet. fazla hızlanma, zor durursun. Ya nasıl yapayım ben onu ya? Onun düşünürdüm. Bir kitap aldım geçen. Ya daha doğrusu çarptım şeyden buradan. Dün hatta dünceondaydım. Buraya selamlar o zaman. Yani. Ha, aynen burası. Şey ya, e, tesirsiz parçalar belki okumuş olan, dinleyenler vardır, hmm. Ali liderim. Ben yeni gördüm şu de. Kayıba uğramış gibi de hissettim şimdi. Şuna böyle görünce. Valla çok güzel kitap ya. Hani... Kim... Reklam olsun diye değil de gerçekten çok güzel kitap. Ya zaten... Hani ne Niye kadar reklam olacak abi? Kaç kişi Hmm. İç tamam tamamen yok. Aynen öyle. Hmm. Hatta bak bir dakika, bir kısmını okuyayım. Bulabilirsen o parçayı. Deep Purple ile Deep Purple ile Orhan Gencebay düet yapsın istiyorum diye bir <gülüyor> a, şey var. A, <gülüyor> denemesi var. Smoke on the water. Aynen. Aynen. Eee... <gülüyor> Ortada kocaman bir sıkıntı vardı. Yaklaşık iki saatte tek kelime konuşmamışlardı. Ve iki gün daha konuşmamaları için gereken bütün koşullar oluşmuştu. Adam, canı sıkılan bir adamın canının sıkıntısını belli edebileceği her şeyi yaptı. Amaçsızca salonda ulaştı, telefonu alıp hiç gelmemiş mesajları sildi. Bir ara video alıp, Mutfağın fayanslarını silmeye girişti. Ama çok kısa bir süre sonra Viridan'ın sapını bacaklarının arasına geçirip uçan süpürge muamelesi yaptığını fark edince süratle bundan vazgeçti. Üst üste sigaralar yaktı. Hiçbirini sona kadar içmedi. Galiba sigara içmekten çok. Sigara yakmak istiyordu canım. Sonra eline bir kitap aldı. Ama yaklaşık 20 dakikadır onu söz okuyordu. Ve bundan da canı sıkıldı. Canı sıkıntısının gitmeyeceği çok ortadaydı. Bütün bu süre boyunca kadın sadece ojeleriyle ilgilendi. Tırnaklarına Rönesans dönemi, kilise freski özeni göstererek yavaş ve dairsel hareketlerle saatlerce oje sürdü. Güneş batmak üzereydi. Adam balkona çıktı. Betona bağdaş kurup sözlerini bilmediği eski bir Deep Purple şarkısı mırıldanmaya başladı. Tam o sırada içeriden kadının sesi geldi. Çay içer misin? Adam içerim. Film de almıştım gelirken izleyelim mi? <gülüyor> Olur. Anlaşılan oje seremonisi bitmişti. Adamın hala canı çok sıkkındı. Kaçmak istemiyordu aslında. Film izlemekti. Ama böyle şeyler söylenmez de elbette. Sabaha kadar balkonda oturup bilmediği dillerde sözlerini sözlerini bilmediği şarkılar moroldanıp. Peş peşe sigara yakmak dışında hiçbir şey istemiyordu. Ama o kadar özgür değildi. Yavaşça doğruldu yerine, Mutfakta kadına göz göze geldiler. Kadın gülümsedi. Adam da karşılık verdi. Sonra çay suyu koydu kadın. Adam da DVD'yi açıp filmi yerleştirdi. Çay içip filmi izlemeye başladılar. Sonra kadın usulca adamı sokulup battaniye ile üzerlerine öttü. Başka zaman olsa muhtemelen sevişirlerdi. Ama ortada kocaman bir sıkıntı vardı ve kimsenin bunu dillendirmeye cesareti yoktu. Filminin ortalarına doğru kadının nefes alış hikmi standartlaştı ve adam onun uyuduğunu anladı. Uyandırmamak için azami çaba göstererek çekyatına ayrıldı. Kadın mırıldanarak ve adamdan kalan boşluğu gövdesini, boşluğa gövdesini iyice yayarak uyumaya devam etti. Adam balkona çıktı. Betona bağdaş kurup Biraz önce mırıldandığı ve sözlerini bilmediği Deep Purple şarkısını hatırlamaya çalıştı. Çok uğraştı ama bu kez melodi bile çıkartamadı. Olsun dedi kendi kendine. Orhan Gencebay da olur. <gülüyor> Çok iyiymiş ya. İyi abi. Olsun. Orhan Gencebay da olur. Evet, evet evet. Var mı bizde hiç ya? Yokmuş de hiç. Yok muyumuş. Allah Allah. Belki okulda sörde ya. <gülüyor> Bakın Ama dediğim gibi bu kitap... Hani... Kaç sayfa? 230 küsür sayfaya ama sanırım bir gecelik. Haa. Yani Gece. bir gecede bir tane yani. Ayrıca? Abi zaten hani başlarsan bırakamazsın. Abi zaten baştan bağladı beni bir... Değil mi? Bir şey yaptı. Ya... Birine ait olmak hissi... Yani o hissi hissettim. Birine ait olmak istedim. Birine en son ait olmak istedim. Ailemi hissettim. Yani o zamandır hissetmiyorsun. Yani. Uzun zamandır. Ya, son senelerde bayağı bayağı da bir hissetmiyorum. boş gibi hissedim. Öyle mi? Öyle daha mı iyi ya? Evet. Ya insan bir yere ait olmayı istiyor. Bu şekilde evrenlikler diyorlar. Bir istek var. Ama bu sefer, hep şeyler doğru gelmiyor. Aslında bir şeye, her size bir şey, bir kişi olabilir bu hmm. veya belli bir toplumun kesimi olabilir. Onu aitseniz özgür olmayı istersiniz, özgürseniz bir şahit olmayı istersiniz. Evet, Sanırım o zaman sen birine ait olmayı istiyorsun şu anda, öyle mi? Güzel. <gülüyor> Anlıyor musun ufaktan değil mi? Ufaktan çıkartıyorum böyle. Pasladım, değerlendirebildiğin lafı Evet, evet. Ya ben anlamıyorum ya. Hangi kısmı? Birine nasıl ait olabileceğimi. Onu anlasam, <gülüyor> şu an o isteyen kesimden olmazdım <gülüyor> biliyor değil mi? Hayır ya ben birine ait Olma taraftar biri değilim yani. Birine sahip de olunmaz, ait de olunmaz yani. Biriyle birlikte olunur abi. Bu bu kadar basittir. Yani olayı duygusallaştırmaya, karmaşıklaştırmaya da gerek yok aslında. Ama insanların bahsettiği aidiyet... Ya mübalağa insanlar, mübalağayı sever biliyorsun. Sahiplik. Sahiplik yapılmaz ki. ya Zaten şimdi ilişkisi olan iki da ben sana sahibim, sen bana sahipler. Orada bir öyle ve... Bir... Şey çıkar, şu düşme çıkar. Ne alaka falan falan diye soruyordum insan. Şimdi hani edebi eserlerde aşk gibi şeyler bir abartılmıştır ya. Hı -hı. Burada da o var. Aynen. Bence biraz o var yani. Ait diyorsun ama sen yani ilişkideki iki insan birbirine ait olduğunu söyler mi? Ya ben seninim gayet aitlik bildiren bir cümle aslında. O zaman yapıyorlar. Evet yapıyorlar. Öyleyse pek bir değil. Ama şimdi sen başladınca bir mübalağ oldu ya. Değil mi? Fark ettin değil mi sen? Evet. O aitlik falan diye böyle... Ya o, o olayın şeyi, böyle iğneledim yani hmm. kelimeyi, o yüzden öyle geldi. Mümkün. Bunu mu anlamakta düşük çekiyorsun? Evet ya ben senin, nasıl benim olabilirsin ki? Sen benim değilsin, bu böyle yani, sen benim olamazsın. E sen onu sahiplendin mi? Sahiplenmek nedir? Köpek mi o ya? Sahip benim. Ya öyle değil. Sen onunla birlikte olmayı seçtiysen sonra onu sahiplenmişsindir. aynı zamanda o da beni sahiplenmiş olur. Evet, ah işte. Karşılıklı olarak birbirine sahip olarak birbirinin sahibi olamazsın ki. Bu imkansız bir şey. Yani. İşte bu yüzden aşk konu. Karşılıklı olarak birbirine sahip olmak mı? Sahip olmayı isteyebilirim. Çünkü hiçbir zaman iki taraf birbirine sahip olmuyor. Evet. Evet. Ben de ondan bahsediyorum. Yani aşk aslında hiç var olmayan bir şey. Ya, kafada kurulan bir şey. Yani i̇şte de, dedim ya herkes bir şeye sahip olmak, ait olmak ister diye. Evet. İşte bu istek herkeste var. Kiminde az var, kiminde çok var. Kimi bulduğunu sanıyor, Kimi belki buldu. Evet. Bu şarkı bana... Aa. Yazın bir kısmında mı var Yok. Daha yakın tarih. Daha böyle... Mavi hatırlattı ya. Mavi şiirleri. Evet. Aa, bu şiirin hafıza yolun etkisini anlatmış mıydım daha önce Nasıl? Şiirin, pardon. Müziğin ve kokuların. Ee, kokuları anlattın sanırım. Hı hı. Ama bana mı anlattın? Yarınla da bahsetmiş oluyorum, bir de sana da bahsetmiş oluyorum. Şöyle diyeyim. Kokudan, herhangi bir kokudan, o kokuyu aldığınız ve dikkatinizi çektiği ilk andaki olan her şey hafızanıza kaybolur. O anki ruh haliniz, o anki yaşadıklarınız genelde ruh halleri. Aynı şey müzikte de geçerli. Az önce sana olan gibi. Evet. Bir ritim, bir iki nota. Sizi ilk dinlediğiniz hale sokabilir. Evet. Çok mutlu ya da çok mutlu. Evet. Ya da mutlulukla derecelendirmemek lazım. Aslında mutluluk gayet güzel bir birim ya. Güzel bir birim. Ama bazen gereksiz bir birim. Öyle değil mi? Evet. Sen arkadaşların arkadaşlarımlasındır, huzurlusundur ama mutlu değilsindir. Çünkü sen huzuru neden mutlulukla derecelendirmek isteyesin ki? arkadaşlarımdayım ve huzurluyum. Ben genel olarak huzursuzum ya. Yani. biliyorum. Mutlu da değilim ben. İşte burada ben bir yan benim... kalmıyor Peki. Ben o zaman neden e, Haziran'da oturuyorum? Atanmaya da utkuyla. Ya şöyle diyeyim. Sen huzur arıyorsun ama huzurun hiç gelmeyeceği bir yerde arıyorsun huzuru Haziran'da. Aa, değil mi? Evet. Haziran'ın biz olan etkilerini biliyoruz. Evet, evet. Bir şey, saat şey dedi ya. Onur güdür kardeşimle dinliyorum. O da e, aşık olmuş. Hımm. Hmm. Hmm. Yani Hayır olsun mu, geçmiş olsun mu? Aa, ya. <gülüyor> Aslında, bakmayacağım. Olay gerçekten çok karmaşık değil yani. aşk Garip. İnsanlar çok büyütüyor. Ben de büyüttüm. Değil mi? Hmm. Yani senin büyüttüğünü hiç görmedim. Muhtemelen sen bunun farkında benden çok daha önce vardı. Öyle diyeceğiz. <gülüyor> ya... İlk görüşte aşk var mı? Yok. Yok değil mi? Yok. İlk görüşte aşk olmaz. Yani şöyle olmaz çünkü herkes farklı aşk olur. Kim kişiliğe aşk olur, kim dış görünüşe aşk olur. Ki dış görünüşe aşık olanları pek bize adam kategorisinde sokmuyoruz biliyorsun. Eee... Ya... Ama yok mu zor o pırıltıya abi? Ya... Pat, böyle bam. Ya aşk şöyle bir şey Ya olanlar yok mudur yani? Ya olanlar var mıdır? Ee, yaşadım diyen var. Ee, aşk sadece onun ilk gördüğün 2 saniye içinde gerçekleşen bir şeydir diyen bir arkadaşım var. Çok da o 2 saniye olan e, pırıltıdan sonra güzel bir ilişki yaşamadı. O pırıltılar, o pırıltılar tek taraflı ilerliyor. Yani aşk nerede çift taraflı bir şey olucan olacağını düşündüysek, yani ilk görüşte aşk diye bir şey yok. Peki bu ilk görüşte olan şey ne? Çok beğendik. Hayranlık. Hayranlık. Sen ilk defa gördüğün birini nasıl hayran olabilirsin ki? Nasıl nasıl hayran olabilir? Baspa ya. Çok tamam, tamam. beğenebilirsin ama hayranlık tamam. daha böyle şey. E, yaptığı bir şeye hayran olursun sen. Karaktere hayran olmak onu tanıdıktan sonra var olabilecek bir şey. Tamam da şimdi hayran olmak mı aşık olmak mı? Aşık olmak fazla ağır geliyor değil mi? Hayran olmak da bambaşka bir katı koyuldu. Hiç yakın bir şeyler, yakın iki şey değil ya. Yani. İşte onu söylemeye çalışıyorum. İlk gördüğünde hissettiğinle aşk aynı şey değil. Ya midende kelebekler uçuşması muhabbeti, o zaman... Ya o zaman baş yani. sok, Allah Allah. Ya, fazla ya, klişe ya şimdi ya, ya, ya, deme böyle işte, böyle deme, vuracağım ağzına. Niye, nereden yavaş öğreniyorsun kele. bu lafları? Ya başladın kelebeğine, başka söylenecek klişe mi? Yok ya, ya sen nereden öğreniyorsun bu lafları, tırtıl sok götüne, ne ayıp bir şey Aynı ya. Aynı ki. Aynı Allah'ım Allah yarabbim Allah. ya, ya o ilk gördüğün zaman hani bir kelebek muhabbeti vardır ya hı hı. Sen devam ettir miyim? Sen hı hı. yine koyacağın lafı bana <gülüyor> o, o nereden geliyor o zaman? Abi O nereden geliyor? O abi? hayran olunca mı oluyor o Ben onu söyleyecektim sana, sen niye kızıyorsun ki ya? Abi. Ya Ne bileyim, o deyimi Sürekli kullanılan o deyimi duymaktan artık bıktım böyle herkes Böyle midemle şunlar üşütü, bunların üşütü. Bir dakika Bana dur mincettik. bir dakika. Yayın kesilip duruyor. Yani. Yayın niye kesilip duruyormuş? Öyle nasıl kesilip duruyor ya? Yani? Hiçbir şey anlayamıyorum. Anlayın olduğu için. Ooh. Yeterince hızlı iletemiyormuş şey. Öyle mi? Hala mı? İnternetle ilgili. Hala mı? Şu an devam et deskenli yani ama az önce konuşulduklarımız boşa gitmiş olabilir işte. Öyle mi? Yani yeterince hızlı değil internet upload hızı. Hmm. Anladın mı bunu? Sizin? Evet. Bakın hmm. mesela şu an stream edilmesi gereken 10 MB gibi dosyalar Bunu... İşte eş zamanlı, bizim konuştuğumuzda eş zamanlı bu dosyanın boyutu büyüyor. Bu oranda hatamazsın değil Anladım. Hı -hı. O önce oradaki depoya, oradan internete gidiyor. Depo bunun içinde. Evet, biliyorum. Burada işi stream ediyor. Anladım. Eş anladım. Zamanda, anladım. Konuşmamızda de... eş zamanlı hızda bir şekilde upload etmesi lazım yani. O yüzden biraz gecik mi 30 saniye ediyorum. muhabbeti var mı? Geç kalma muhabbeti Hala var. Ha. İşte tamam, o geç kalmasının nedeni bu aslında. Yine gitti şu anda Saat yirmi altı geçiyor. Saat kaç geçiyor? Bir durduralım yayını. Böyle mi duyuluyor şu Şu an hiçbir şey bazen Yerine durdurduk tekrar göreceğiz. bir de böyle deneyelim. Tederlik. Evet tekrar. Benim yine hoşuma gitmemeye başladı ya. Benim de yine hoşuma gitmemeye başladı ama... Bugün oldu, bugün yoğun mu kullanılıyor acaba? Daha önce de oldu biliyor musun ya? Daha önce de kesildi. Evet. Ne ara oldu ya? O, bir ara oldu işte yani Birkaç kere kesildiniz falan dediler yayında. Yine mi gittik? Yine gittik. Kaliteyi düşüyorum biraz. Düşür. Yeterince kalitleyip şimdi. Yine mi? Ses evet. kalitesini biraz düşürdük bir de böyle edeceğiz. Şu an. Evet. Kendimi dinlemek istiyorum ama ben ya. Ya da. E, aç. Grupta ne yapsınlar? Aç. aç yazarlar çok vasat bir şey olursa Oo çok cızırtılı diyorlardı ya bakalım şimdi nasıl geliyor acaba bakalım ya çok gidiyor çok vasat bir şey olursa ooo çok cızırtılı diyorlardı ya bakalım nasıl geliyor acaba ne abi bu cızırtı neyden kaynaklanıyor onu hala çözemedim neyse neyse artık bir dahaki yayına bir dahaki yayına umarım çözmüş oluruz. Evet sen şarkı yazma. Ne diyorduk? Şarkı bitti. Devam ediyor. Evet. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Ya bak versene mikrofonu. Bir saniye. Evet. Benim şu Martı kitabının orada birkaç tane ufak not kağıdı var. Ayet onu kaldır. Hayır hayır. Altta. Evet, konum yetmiş. Evet, evet. Aynen. Tamam. Ne? Daimatlar oku. Teşekkür ederim. <gülüyor> ya. Ben şeyi anlamamıştım. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Bir İlişkidesin tamam mı? Gayet mükemmel Bir gidiyor. Veya başlangıcındasın. Evet, gayet mükemmel gidiyor. Sen ee... devam et abi konuş. Bir ilişkidesin. Veya başlangıcındasın. Kötü giden ne? Şimdi bunu açıkla. Kötü giden şey ya bu ha. ne bileyim bir, bir garip bir şey oluyor galay ne ne demeli olay abi antipatia bir daha önce görmediğim bir şeyleri görüyorsun diye bu muydı aradığın şey ha. ya böyle hani birbirinizi tam anlamıyla anlıyorsunuz Hı. çok yakın düşünüyorsunuz Hı. ama bir şey oluyor bir sürü türden şey olabilir. Seni istemiyor olabilir. Falanlar filanlar. Bir sürü bir sürü bir şeyleri var. Bunun vesaireleri var. Bir şey yapıyor. Yani bir şey yapabilir falanlar filanlar işte. Olayın şeyi o. Örnekleri. Örnekleri geç. Yani niye böyle oluyor? Ben onu anlamıyorum. Yani birbiriniz için biçilmiş kaftansınız Ama bir şey oluyor. Olay bozuluyor yani. Senin doğru kişinin elinden kayıp biliyor. Yani niye böyle bu? Onu ben de bilmiyorum. Yakın bir zamanda biliyorsun. Hı. Hmm. Aynı şekilde. Ha. Bilmiyoruz yani. Yardım lazım bu konuda. Abi şeye baksana, e, bu şey baksana bu radyo çete falan filan. Ah güzel birkaç bir Evet, gördüm. Ya. Yazan var mı hiç? Bakıyorum şuna. Çok ucurtlu seslemişler. Ucurtlu şeyi biz de fark ettik. <gülüyor> Bir dakika ne diyelim. Bir dakika. Amerika var lan burada. Amerika'dan mı dinliyorsunuz <gülüyor> Aa. ya? Bu şey... şimdi. Bot da olabilir. Emin olmamak lazım ama Amerika'dan. Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> Amerika nedir ya? <gülüyor> VIP sana olanı söyleyeyim mi? Hı. Biri açtı VPN'i, son ona aşık unuttu, ha. girdi radyoya. Evet olabilir. Arkadaşlar VIP'lerle kapatalım. Sen bir Twitter sana biz tekrar yayınlıyoruz falan. Filan. Bir de connect linki. Şey, dolanlar zaten şey yapmadı fark etmedi bile gebiçiklerimiz. Öyle mi? Aynen kapatıp açınca fark edinmiyor. Yani. Sen yine de yaz. Yavaş. O, yavaş. Milletim. Beynini deldin. Geçen gün e, eski dinlediğim şarkıları dinledim. Eskiden çok dinlerdim böyle. E, o şey... Tam olarak tarzını... Seçemesem de bir furya vardı, sen de hatırlarsın, böyle... Cuma lefrahtır, Sokrates'lidir... Ee, güzel, güzel böyle çok anlamlı sözleri öyle herhalde. Ya böyle şey, o zaman şey hoşumuza gidiyordu bir Şu an olduğu gibi yine bir popüler kültür çizgisi vardı. Bunun dışına çıkabilen insanlar vardı bir de. Aynen öyle. Bol dışarı çıkabilen insanlar e, farklı yaşadıkları için değil de farklı düşündükleri için oradalardı. Evet. Bu hoşumuza gidiyordu. O zaman da hoşumuza gidiyordu. Bir e, Türkçe rap kültürü mi, diyeyim, kültürü mi diyeyim, farklı şeyler aslında. Ya böyle. aslında hiphop'la rock baktığın zaman zıt değil mi? Hiphop'la rock aynen. Çok kavgas yani. Çok aynen. Ya Şeydi ya, iki zıt kutu, kutu. Ya hip-hopcısındır, sınır. ya rapcısındır. Ya hip-hop bir kültür aslında baktım. Ya rapcısındır, ya hmm. Bu e, <gülüyor> şeydi o zaman, kesin çizgilerle ayrılıyordu. de çok. Ama ben o zaman da şey dinliyordum mesela, duman dinlerdim. Aa, bu ses ne ya? Böyle... Allah Allah, bir dakika. Hmm. Kendi için... Bir yankı gibi geliyor değil mi? Evet. Tamam. Sana da geliyor mu? Bana gelmiyor, sana geliyor. <gülüyor> Benim mikrofonumdan sorun Hayır. Ya onun bir açıklaması var da şimdi yapamam. Tamam. Yani mikrofonda değil mi? Mikrofonla ilgili bir şey. Böyle Hı -hı. konuştuğun eğer tamam, bir bazı tondaysa sana geri çekiyor. Anladım. Yani sesimle evet. de alakalı bir şey. Sesimle de alakalı bir şey. Ataman. Atan'ı bir tebrik edelim mi? Atan seni tebrik ederiz abi. Ne yapmışız Eee... Tebrik edelim ya. Eee bir dakika. Cevap yazıyım. Tebrikler abi. Tebrikler Atan. El işaretlerini de koru Yayındayken bana... Saçma sapan mesajları atıyor ya. Aa. Bu zamanı. <gülüyor> Allah'ım <'ın gülüyor> yarabbim. Abi zamanı var ya? Ha bu şeyle. Cumali Efra'nın bir sözü denk geldi geçen gün. <gülüyor> Yalnız olmadığım miktar kaptan bir süre sonra anladım ki konuştuğum odamdaki duvarlarmış. Doğru. Fatih'in Gözlerinin kahvesinde bekliyorum. yarın gel. yarın gel. Yani. Aynen öyle. <gülüyor> insan kendiyle konuşabilmesi için şizofren alması mı gerekir? Kendiyle konuşabilmesi için mi? Yani. Şizofren alması mı gerekir? Gerekir. Ee, aslında o Tam anlamıyla şizofreni olmasını gerektirmez bu. Ama yani şimdi Çok sağlıklı olan kaç insan kafasında kendiyle konuşur? Ya mesela bir karşılıklı koltuğa oturduğunu hayal edip Veya onu öyle yaşayıp kendiyle konuşabilir. İlla şizofren olmak işaret midir? Değildir aslında biliyor musun? Ee, ya yani şizofreniyle de pek yok yoktu. Yani şizofreni var olmayan bir insana hiç ya, var olmayan bir insana. O da kendinle konuşuyorsun aslında. Onunla. Aslında sen varsın. Ya ben varım. Evet. Aklımdaki ben var mı? Madde olarak. Madde olarak yok ama şöyle biri var. yarattığı da madde olarak yok. O da kafasını aslında geldi Onu şey yaptım, benzettim orada da. Anladım. Evet. Connected'den yazın. Sayın dinleyen buradayım. Evet. Siz devam edin yazın ben e, yazarak cevap veremiyorum. <gülüyor> ah ne diyorduk? Ashizofreni. <gülüyor> ee, aslında hiç gerek yok. Ee, Gayet sağlıklı bir şey öyle Bu sadece düşünmeyle alakalı bir i̇şte şey. Ne kadar düşünüyorsun o kadar varsın. Düşünceler ışıklarınızdıysa. Ha o onu öyle bir şey var mı gerçekten ışıktan hızlı olan tek ya. eylem düşünmek o öyle geçen o, içinde öyle geçen bir tane şiir okudum aklıma direkt o geldi şey yol bir yere gitmez o bir duruş şeklidir hı. yaşamak hızlı bölüm şeklidir hı hı. düşünce ışıktan yavaş seher erken bilmedir Eyvallah. işte bunu görünce aklıma geldi be. Yani böyle düşünenler de varmış gerçekten. Düşüncenin ışıktan hızlı olduğunu, yavaşsa erken yola çıkmak gerektiğini düşünen. Çok ilginç bir felsefe var değil mi? Türkçe olsa rağmen. İnsan yadırgı ya. Ne? Yol bir yere gitmez. O bir duruş şeklidir. Evet. Evet. Hala, hala aynı abi yer demişler. Hala kesilmiş. Evet. Oh. Kesilmiş mi? Şu an yayına değil miyiz? İşte bu da muhalebi şu sana cevap. Mikrofon, ha, şu şu an Evet. E kulaklıkların tek çalışmayacak mı? Hayır öyle değil. Mono, yani sestereo sadece iki taraf değil, bir üç boyutu ifade ediyor aslında. Yani mono tek nokta gibi düşün. Ee, kulaklar tam beynin ortasında çalışıyormuş gibi. Yani şey düşün, noktayı düşün. Evreni düşünmek yerine noktayı düşün. Bir noktadan yayılıyormuş gibi. Anladım. Bakalım şimdi işte... Rady yani çok cızırtılı. Ya, ya yemin ediyorum yıldım At, ya. Ya ben de yıldım şu... A bizden adam akıllı bir yerde adam akıllı bir şekilde yapamıyoruz şu işi ya? Nasıl yapacağız? Abi böyle her hafta her hafta yapacağımızı 2-3 haftada bir yapalım, bir tane adam akıllı yapalım. Neden sürekli kesiliyor yayın? Ne mi Yıldım. Va... Nerede yakalın abi? Abi... Otta motta diyordunuz siz. Vazgeçtik ondan. Haa vazgeçtiyorduk abi. Evet. Haziran mı? Hazir Haziran olabilir aslında. Haziran de Haziran'da biraz kalabalık olur. Çok çok hoş olur. Ha benim kalabalık yeri hiç de hoşuma gitmiyor. Haziran'da. O zaman yarın Haziran'da yemeği yapalım. Yarın. Azit. Aa yarın yalnızlık hısımdan sonra. Evet. Çok. Onun da haberini verelim. Onun Onunla beni verelim. Yarın bir de bin... İzmir'de bir de Bostan İzmir'de. yalnızlık saat 12.50 ile 10 arası Bostan Meskeli'de toplanıyoruz. 22 dakika, 13-14 kişi olarak orada olacağız. Ee, gelecek varsa bekleriz. Yalnızlık ısı dedik bunlardan Çünkü yalnızlık nesi olduğunu bulamadık. Bulmaya çalışacağız diyelim. Şey, biraz gitar çalacağız, biraz hmm. şeref içeceğiz. Hmm. Ateş yakalım diyorlar. Aynen abi, harbiden öğlen öğlen ne ateş ya. Ya o şey arkadaşın gönlü olsun diye. Tamam yakacağız. Kim istedi? Ee, Volkan Tamam Volkan'ın gönlü olsun diye yakacağız Yok, Bir teneke işte ateş. Bir teneke Evet Bir teneke ooo tene oo, anladım ben Tamam evet, evet O etkiyi anladım Şey Cemal Amfi getirecek Hıh elektro gitar getirecek evet. Ben de gitarı getireceğim O zaman Ulan da akustik, akustik de, de Amfi getiriyor Amfi getirmeyecek onu. Getirmeyecek mi? Amfi getirmeyecek diyebiliyorum Getirsin oğlum Gerek var mı akustikte? Amfiye gerek yok mu? Yok abi ampisi çalınıyor akustikte Çalınıyor da <gülüyor> Toplayamadın? Hayır, hayır topladım çalınıyor da abi evet. O ses Yok iyi, iyi. Gerçekten Çok belki Cemal getiremez amfi o zaman ne olacak evet, Abi adam elektro getiriyor amfi getiremezse elektroyu da getirmeyecek Bu kadar Amfi var dedim ben Ha. Öyle. Arayalım söyleyelim biz şu arada bir ona da. Ozana da söyleyeyim ben. İksisine söyleyeyim, ikisi de getirsin, ikisi de sürünsün. Bize koymuyor. Evet. Kesin, Kesinlik Kesin. mi? Şuradan indireceğiz. Vallahi şuradan indireceğiz onu. Biz sanarım bu yüzden dinlenmiyoruz. Hı hı. Altyapı Evet. Çöktü mü? <gülüyor> Program kendinden geçti. Şu anda yayında olabilir mi? Şu anda yayında olabiliyiz. Biliyoruz, biliyoruz yayını bitiliyoruz. <gülüyor> Cevabı evet. veremiyorum abi. Şuan verebiliriz. Şu an verebilirim. Gitmiyoruz abi kapatmıyoruz ya, veda etmeden çıkmıyoruz ya. Artık şunu farkına vardın ya. Müzik açmıyorum, belki olur şimdi. O yüzden mi? Sen yine ya. o sayfaya çıktın. Ya. Hı. Anmadan kontrol edeceğim. Ben tekrar söyleyeyim. Yarın, yarın perşembe günü. Biz yine gittik. Gittik mi? <gülüyor> Senin sonamdan okuyayım her her bir okul lava alacağım. Allah, hepsini lava. Bisiklet miye ben? Zaten çok kalmayacağız arabaya. Hmm. On dediğimi çıkarız. Atlarız arabaya. Aa. Evet. Bir yere mi gidiyorsun? Bakalım. Evet. Evet. Ben tekrar haberim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnızlık resmi. Yalnızlık resmi. Yar, Perşembe günü saat 12:50 ile 13. On arası Bostan İskelesi'de buluşacağız. Buluşuyoruz. İsteyen gelebilir. Ee, şey Bostan yani. İskelesi'den Florya'ya gideceğiz daha Orada yeter. İçki, sohbet. 22 dakika olarak oradayız. Peki, oradan da Haziran'a geçip giremeyiz. Evet, bilgisayar getirin mi? Getirmen lazım. Tamam, yapacaksa değil. Olmadı oradan ben eve geçer bilgisayar alırım. Ne diyelim? Ne diyelim? Şarkı mı şansı? Sigaram Aç. Bir şarkı aç. Şey açsana o, o istek şarkı. Haa. Neydi o? Peridun düze aç. Alev alev mi? Aynen. Sen indirdin mi onu? İndirmedim. İndirmedin mi? Tamam sen onu indirene kadar ben de... Tengelde bile tutayım söyleminden. Yegane İsa ııı ee, tütümsel, anladım, tütümsel anladım. abi internet harbi öyle yalnız ha benle alakalı bir şey yani öyle mi? nasıl ne yapayım peki? internet yavaş hadi ne yapayım peki? yapabileceğim bir şey yok peki. Ne yapılır peki? Genelde ne yapılır yani? Genelde ne yapılır? Farklı bir internet tarifesine geçilir veya farklı bir internet sağlayıcısına bile geçilir. Mesela benim de yaklaşık 2-3 sene önce böyleydi. Fiber dalgası var ya. Evet, ama. sanırım biz kullanmıyoruz onu öyle görünüyor. Kullanmıyoruz, EDSL kullanıyoruz. O telefon hattından geçiyor. Hani eskiden şey, dalgası vardı ya telefon çalınca Ha, evet, evet neyse ister. o olayın tarihçesini tarih şimdi zayıf. Ta tarihçesini yapmayacağım. Aslında şu an kullandığınız EDSR'lerde de o oluyor. Telefon çalınca bir yavaşlama Git, Gitmiyor, yavaşlıyor. Şu bir telefonla gelen aynı hattan geliyor. EDSR'nin arkasına baktıysan telefonun evet, arkasına evet. taktığın aynı kabloyu takıyorsun. Fark etmiyorsun ama bir kayıp oluyor. Anladım. Onu düzeltelim o zaman. Onu düzeltemeyiz. Yoksuz. Şimdi... Bir e, değiştireceğim. Ee, bakayım. Bakalım. Görüşmeler e, masaya yatırılacak. Alev alev demişti değil mi? Evet. Müzakere süreci başlasın. Aynen öyle. Bir kere al şunu demek, iki kere ben vereceğim demekten iyidir demiş biri. Bir kere al şunu demek, iki kere ben vereceğim demekten iyidir. Evet. Gayle. Bir de şey dedi ya biri. Ee, bu Bunu söyleyen adam gerçekten... Biraz kaptırdı kendi Kaptırmış. Hmm. Ama yine de sorsalar gelsin diye yanacağımı bile bile gelsin de Ne? İntihar var. Ee, i̇ntihar edenler var. Onlar. Hatta dünyada 40 saniyede bir intihar gerçekleşiyor abi. 18 saniyede biri başarılı oluyor şey yani 18 saniyede bir intihar girişimi 40 saniyede bir başarılı intihar gerçekleşiyor. Yani neden bunu bu kadar doğal algılıyoruz? Ben onu anlamıyorum yani. Bunun artık bir intihar ettiğince o kadar garip gelmiyor değil mi sana? Evet. Çünkü artık herkes düşünüyor bunu. Çünkü artık sen düşünüyor yani. bunu. Evet. O da olur. Bekle biraz. Bugün aslında bayağı düşündüm yani bu Bugün. Hı. nereden düşünmeye başladın nasıl? Ya başladın? dün Burak Burakla gitmişti, şey dedi. Ee, San Francisco'da Kırmızı Köprü var ya biliyorsun. Hı hı. Oradan intihar eden insanlar da biliyorsun. Hı hı. Oradan atlayıp intihar ediyor. Oradan atlayıp e, hayatta olan insanlara sanırım bir röportaj yapıyorlar. Hı -hı. Şey demiş biri. atarken şeyi düşündüm. Ee, sorun neyse çözebilirmişim. At değil Cefar gidiyorsun değil mi? Evet. İlla bir kastetmek lazım yani çözüm ulaşmak için? Hayır. Hayır. Kendini Hayır. kör ediyor yani o zaman. Kendini kör ediyor mu? Ne? Kendini kör ediyor mu? Ben mi? Evet. Hayır. Çözüm yolunu yani çözebilirmişim demiş ya. Evet. Sen de illa atlarken mi çözüm yolunu göreceksin? Hayır. Tamam. Ya bir kere ben atlayarak istihar etmem. Biliyorum. Ben yüksekten korkuyorum. Yani demin dediğim şu, o insan çözümü intihara teşebbüs ettikten sonra görmüş ya. Evet. O zaman normal hayatı kendini kör etmiş. Evet. Sana bunu söylüyorum şey. Kendini kör ediyor musun? Yani mümkün olduğunca etmiyorum. Mümkün olduğunca. Sen ne iş yapıyorsun? Ne iş böyle? Ne evet. yaptım? değil bileyim? Fazla hiç bir damardan mı geldim? Evet abi düşün bir şey değil yani. düşünecek şey değil değil mi? Ne? Düşünecek şey değil değil mi? İntihar mı? Hayır. Hayır abi, düşünüyorum da şey değil yani. Ger şey gerçekleşecek bir şey değil yani. Olumsuz şeyleri düşünmüyor yani. Olum. Sadece seni rahatlatacak kısımlarını düşünüyorum. Hayır, olumsuz kısımlarını düşünüyorum. Sadece beni rahatlatacak kısımlarını düşünsem gerçekleşir Onu onu ölçmeye çalışıyorum şimdi ne kısmını ölçüyorsun? <gülüyor> Çakı mı? <kayın? gülüyor> Az önce cebimde vardı. <gülüyor> canım da var diyor şıyor falan filan ama şey diyor ya çok incindim diyor çok kıydıym diyor. O parayı hani ödemesi gerekiyor sonuçta banka alacak o parayı illa alacak. İnci'ye de alacak. Evet. Kadın abi şey yapıyor? Kendini bıçaklıyor Öğretmen bir de bankanın ortasında kurtarıyorlar sonra da şey canım niye bu kadar tatlıymış ya diyor. Harekiri hareketi yapmış kendine ya. Ve başarılı olmuştur o. Almazlar parayı. Olabilir. Düşünmüyormuş bir şey mi? Ya? Abicim neden yanında bıçak taşıyorsun ki? Hayır. Kadınlar öyle bıçak haylanı değil biber gazı taşırlar kendilerini korumak için de diyorsan. Hayır, hayır. Düşünmüyormuş bir şey de. Gerçekleşmeyecek planlanmış bir şey. Evet, yani gerçekleşmeyecek bir teşebbüs. Evet. Neresinde bıçaklamış onu söylesen çok daha hani ne bir şey kalbine ama. Bilemiyorum. <gülüyor> Abi bilemiyorum efsane bir şekilde de kesildi, boynunu da kesildi diye. Ah ya yani şey sen. Ben ne şey yapmıyosun lan bir garip sen ya Niye böyle yapıyosun sen de? Abi <gülüyor> Ya ben ya Rejiz Otomatik çalacak zaten de Gece yolcuları meyhanelersen <gülüyor> Abi ben metal eliz, Rejiz 3'ten bir insanım tabi insanım böyle böyle yaparım alıyor mu şu anda? Sisin <gülüyor> Biri şey demiş, biri hayır her hafta yapmaya devam edin size çok oluştu. Ne demiş? Biri hayır her hafta yapmaya devam edin size çok oluştu. Her ee, hafta da kere yaptınız mı neydi ki? kaldı. Ne zaman ediyorsunuz? Az kaldı. En i̇ki haftası oldu. Şimdi bir şarkı diskte panellerden görelim. görelim. Panel'e gir. Sol tarafta sekme en sol sekme olması lazım. Sekme ya sekme sekme. Bu, Krom sekmesi ikinci Yok. Yok mu orada? Hayır. Kestirmek Oradan yatmaları Kontrol ediyor mu oradan görsün? dog -in. Free account. 22 dakika. <gülüyor> İyiyim. İyiyim. Evet. Tuz Sigaralarımızı içtik. Diğeri döndük. Geçen gün şeyi okudum ya. ne okudun? böyle bir bayan sanırım bu tekrarladı mı yok Başka bir şarkı edecek değil mi şu an? Geç bir bayan şey demiş bütün yaralarımı bir çocuğun avuçlarıyla pansumaya attım. bir kadın demiş bir çocuk annelik ya ben onanladım yani Bugün yine yolda gördüm, çok güzeldi. İçimin yanında ne hissettim? Demiş. Bugün onu bana diyen biri daha oldu. Geçen de ben yolda gördüm ya, metroda. Hmm. ya vallahi ben aynısını hissettim ya. Nasıl reisti? Işte? Ya... O an bir buz kesiyorsun, bir has oluyorsun. Uzun süredir de görmedim. Bayağı olmuştu, hiç beklemeden mi Ani sıcak basması falan. Ya, o... Yani, bir, bir acı, fiziksel bir acı gerçekten. Karında ciddi ciddi, yani, bu olayın e, abartısı değil. Gerçekten bir acı hissediyorsun yani. bir yarısı. Yani o kadar, o kadar keskin bir acı değil de böyle bir bir bir garip oluyor yani vurmuşlar gibi Hı? vurmuşlar gibi aslında o kadar da keskin değil ama hani hissedilebilir fiziksel olarak çok etkili olmasa da ruhsal olarak verim var yani ruhsal olarak vurmuşlar bıçaklamışlar öldürüyorlar yani birçok açıklaması var ama fiziksel olarak hani böyle bir bir grip olmasında karın ağrısı aynen öyle hmm. sıcak bas mı? Basıyor. Kelebekleri ne düşünüyor galiba ya? <gülüyor> Hep iyiye görüyoruz da o kelebekleri. Ya hayır canım iyi bir şey değil o. Ama istenilen bir şey yani insan acıyı istiyor bazen. Genelde her zaman. Genelde her zaman. Acıyor. Hmm. Aci neden bağımlılık yapar? Ya biberi seviyorsun. Niye biberi seviyorsun? Ağzını yakıyor. Hoş değil diyor. Evet yani aynısı. Ya ben şahsen hani... <gülüyor> Niye acıyı seviyorum? Çünkü bana birçok yönden artısı var. Evet çöküyorum, evet canım yanıyor ama... Edebi yön. Evet daha hızlı yazıyorum. Daha güzel konuşuyorum. Daha net görüyorsun. Daha net de. görüyorum. Ee, dinlediğim şarkılar anlam kazanıyor. Ama objektif olamıyorsun yani. Evet. Evet. Artısı olduğu kadar eksisi var. Evet. <gülüyor> Uykusuz geceler. E tabi, e, Elbette. Kilavuz yani o, sende o, yoksa o bende pek yok. Ben e, gayet yiyorum ya. Affetmem. Yemek yani. güzel bir şey ya. Güzel ya. Yemek yemek, e, işemek, değirmek. E, o işemenin çok güzel birisi olduğunu geçen bir arkadaşıydı. Onu evet abi. Evet. Evet. E, yetişiyorduk ya. Şeye. E, evet. evet. Ne soruyor? Saat kaç? Ne çalıyor? Kusamıyor, sol tarafa olur. Geç kaldı. Hmm. Geç kaldık mı? Yayın gitti. gitti. Geç tekse B. Ye. Yukarıdan B'ye geç. Bir yeşil şeyler var ya. Encoding yazıyor mu? Uhu. Tamam. Evet enk o yazıyı sette yine izlemiş. Tam tam o aynı izledim. <gülüyor> Bir yanlık gitmiş o zaman. Evet. Daha düşerseydi daha ...gidecek morali yine. Ya saçma da Haklılar, diyoruz. musunuz? Haklılar. Her ne kadar şu muhabbet falan sarsır da sıkın daha üsretli. Kop, tekrar bağlan, yenile sayfayı, cızırt olsun arkada, birine ses kısık gelsin, birine yüksek. Of şeyler değil. Hı -hı. Biz de istemiyoruz da. Bu bize gelen ses değil mi? Hımm ıhı -hı. Öyle mi? Hangisi? Bu Hayır o yayınayı Ya yani şey yapacağım telefon mikrofon yapmaya yayınacağım Nerede? Evde evet ya. evet. dinleyeceğim olursa getirdim burada takarız Cızırtıdan falan kuruttuğumuz zaman şu kopma işi devam edecek bu internetten dolayı Bu ne ya? Abi bak bak bunu oyatmaya çalışmış hadi çalışmam canım. çalışmamış <gülüyor> ama <Bunu> kurtarmışız ya evet bi çıkıcaz şey? gitcez erkeğe kalkalım değil mi? alır iyi bitirelim o zaman daha kaldı mı bir şey? valla işte yok hmm. getirelim evet <gülüyor> ben şimdi yarın eğer yayın yapacaksak Yapacağım. eve gideceğim şu mikrofon işini halledeceğim telefondan olanlar değil. yarın ama çok geç bir saatte yapamayız hmm. erken bir saatte olacak fazla dinleyen beklemiyoruz ama o an yeter bizim için o kadar kalabalık bir yerde yayını istiyorum çünkü. Kayıt edeceğiz aynı anda. Şu yayını kayıt ettiğimiz gibi. Bu yayını pek anlamamış olabilirsiniz. Çünkü biz de bir şey anlamadık. O kadar çok koptuk ki. Kayıt var. Ya kayıt var. Ee, biz de anlamadık. Gerçekten anlamadık. O kadar koptuk. Muhabbette nerede kaldığımızı unuttuk. Ee, kayıttan toparlayabildiğimiz kadarını dinleyebilirsiniz. Yayına ve yayın arasında olanları. Tabii yayından sonra olacaklık. Evet, onu da devam ettirelim değil mi? Evet, evet, evet. Yaklaşık o zaman şu an... Bir saat oldu. Bir saat mi oldu? O zaman bir buçuk iki saatimiz daha var. Ee, evet. Kayadın. Evet. Ne Nereye? Söğüşe <gülüyor> mi? Fark etmez. Söğüş yiyelim ya. Yiyelim mi? Ha? Evet, çıkalım o zaman. Ayarlarız ya. Tamam. İyi o zaman. O zaman... Ya klasik bir kapanış olmasın yine. Hı. Hmm. içimiz çünkü. Evet. O zaman bitirdik. O zaman bitirdik. Biz bittik. İyi geceler. İyi geceler zenginler. Tabi öyle bir şey. Mümkünse. Mouse çekmedi diyorlar ya. Ooo. Ne esim geldi? Yine ne kadar tas. Şey miyim, Oğlum, soğan <gülüyor> <gülüyor> soğan. Ne soğan muan? Soğan... Nefes ediyorsun birerler ya. Ya ne adam. Ne ne Bugün var ya... Son an 100 dakikada bitti. Ağrıyor mu? Evet. Mi? nasıl başlıyorum? Ben son kadar kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 10 dakikada bitti. 3-5 dakikada bitirdim bölümünü Uutku <Gülüyor> diye bir var kanka neredesiniz? o arabayı kaçırdım ihtimalle Eee Kaynetecek Şabiyom, bu savyon. Sen bilirsin Saviyom lan saçmalama ona <gülüyor> Ya dedim hani şabasım varsa Yarışalım mı onu mu? <gülüyor> <Akrabalar değil mi? gülüyor> <Akraba> olduk. <gülüyor> Geçen gün babam, buraları bitireceğiz tabii, kestireceğiz, geçen gün babam abi şey arabada istav. Baba he. Ben de şu şu gün dedi bu ne? Geçen gün arabadaydık da sürmediyim ama o anne sürmediğimiz gün vardı. O günden sonra. Uyuşsam. Bu ne? <gülüyor> Abi Tik uç mu? Lan nasıl düştü de nasıl kırılmadan düştü Ve nasıl buldu Aynen o daha büyük Dilema Ama o nasıl bulduğunu sorgulamıyorum <gülüyor> <gülüyor> <Olur yani>. Belki <gülüyor> Belki de senden aldı Denedi seni ne bileyim Bu ne? Ahaa Hanlar bir şey istiyor <gülüyor> musun?